pazarlar değerli izleyenler, umarım iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ben Doğan Cüceloğlu, sohbet arkadaşım Polat Doğru, bugün bu pazar sizlerle birlikteyiz. Konuşmamızın başlığı size biraz tuhaf gelebilir. Biz aramızda konuştuk, büyük resim dedik. Değil mi Polat? Cığım? Evet hocam. Bu sizin son dönemde sık sık konuştuğunuz yani ben konuşmalarınızda duyduğum bir arada sohbet ettiğimiz zamanlarda bahsettiğiniz bir kavram ve çok heyecanlı olduğunuzu da görüyorum bu kavramla ilgili böyle çok enerjiniz var bunu evet. hem anlatmak hem paylaşmakla ilgili. Bugün biraz onu konuşalım istiyoruz ama tabii şimdi böyle büyük resim falan filan deyince korkunç felsefi derinliği olan bir şey konuşacağız gibi oluyor. Ee, bir yerden somutlayarak girelim buna hocam ne anlatmak istersiniz evet. bize? Evet, gerçekten benim de biraz kaygım var... ...çok felsefi olmasın... ...çünkü günlük yaşamda çok evet, önemli çok diye düşünüyorum. Çok önemli bir kavram. Ben bir öyküyle... ...başlamak hı hı. istiyorum. Ben 10 yaşındayım... ...Silifke'de. Annem rahmetlik olmuş. Babam yeniden evlenmiş. Ve... ...babamın evlendiği... ...işte... ...o annemiz diyelim... E, ...kişi... ...köyden geliyor... Hı hı. ...ve bir yörük kültürü... ...içerisinde, toroslardan... E, ...ama kadına karşı... ...bir tutum içerisindeyiz... ...sanki annenin yerine gelmiş gibi falan... ...uzak duruyoruz, aşağı görüyoruz biraz... ...ben... ...Silifke'de Ficik dediğimiz... ...Serçekbaşı ile Ficik diyoruz... Ve sapanla da biz lastikleriz. Ee, o sapan taşıyla... ...kuşa taş atıyorum. Evet. Baktı, gördü. Oğlum vurma dedi. Kadına da bozu Dedim ki... ...Silifke şivesiyle... Evet. He, ...o zaman e, başkasını bilmiyorum. Ne var dedim. Bandak gibi güp güpçük kuş dedim. Kadın durdu, baktı... Yavrum dedi, canım büyüğü küçüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş. Vurma yavrum, günah dedi. Vurmadım. Ve Polat, 1984 yılında, yıllar geçmiş aradan, artık ben 40 küsur yaşlarındayım. Bir Amerika'da seminere gittim. Bir cumartesi günü. Seminerin de başlığı. Baş, baş, başlığı Kızılderil kültüründe ekoloji bilinci. Hı hı. Bir cumartesi günü saat 11'de gayet iyi hatırlıyorum. Birdenbire bu a, söz aklıma geldi. Canın büyük küçüğü olur mu? Allah her birine can, bir can vermiş. Vurma yavrum, günah. ...bu kadın okuma yazması yok. Köyde büyüdü. Hiçbir tahsili yok. Ve şu bilince bak dedim. Müthiş heyecanlandım. Rahmetli olmuştu o da 6 ay önce. Bir özlem. Hı hı. Çok karışık duygular içinde, Mistik bir duygu. Gözümden yaşlar akmaya başladı. Böyle pıt pıt önündeki kağıda... ...damlıyor. yanındaki Amerikalı kadın... Farkına vardı, baktı. Bana iyi misiniz anlamında are you alright? dedi. <gülüyor> Cevabım çok mutluyum dedim. I'm very happy. Hakikaten mutluydum çünkü dedim ya ölmeden önce bunun ne demek olduğunu farkına vardım. Müthiş bir şey. Ne kadar kapsamlı. Canın büyüğü küçüğü olur mu? Merhaba kurbağa. Merhaba kuş, merhaba arı, her şeye merhaba demiş. Müthiş bir şey. Şimdi, inanmasın belki, son iki aydır bu merhabanın içine giren şeyin, işte büyük resim diyorum. Bu kadının büyük resmi. Tabii şimdi anlıyorum bu tasavvuf bilincinden, hı hı. nesilden nesile hı hı. aktarılan bir şey. Hı hı. Ve büyük, bu resim, büyük resim içerisine girmesi hadisesi beni çok etkiledi. Ne kadar geniş bir büyük resim. Hı hı. Ve o büyük resmin sahibi olmak ne kadar önemli diye düşünmeye başladım. Resmi büyük olmayınca, yani büyük resim var da insanların ...neyi kapsıyor, nasıl kapsıyor falan konusunda... ...şimdi ne kadar enteresandır... işte 75 yaşındayım... ...resimden gelen sorunları görmeye başlıyorum ve... önünde koyacağım, aa, bir kapı açılmaya başladım. Anladım. Ee, bir yanlış anlaşmaya mahal vermemek için bunu soruyorum... Sizin bahsettiğiniz büyük resim sadece ve sadece sizin analığınızın büyük resmi değil değil mi hocam? Yani siz örnek olarak onun büyük resminden bahsettiniz. Sizin de bir başka büyük resminiz var. Benim de bir başka büyük resmim var. Herkesin neticede bir büyük resmi var diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Herkesin bir büyük resmi var. Tahmin ediyorum esas mesele şu. Bazıları içinde büyüdüğü ortamda ...kendisine verilen büyük resmi <gülüyor> alıyor ve onun büyük resim olduğunu farkında olmadan hayatını anlamlandırarak götürüyor. Yani bu aslında bir anlamıyla yaşama bakış biçimi oluyor değil mi hocam? Yani çok basite indirgersek, çok basit tanımlamak istersek aslında biz yaşama nasıl baktığımızdan bahsediyoruz. Yani sizin analığınız otlardan, böceklerden, hepsinden, kuşlardan, çiçeklerden oluşan... ...tüm canların bir arada olduğu bir dünyadan bahsediyor ve... ...yaşama bakışı o şekilde. Palat yaşama bakış büyük resmin içinde yer alan faktörlerden bir tanesi. Bir tanesi evet. diyorsunuz. Aa. Yaşama bakışının anlamı o büyük resim içerisinde oluşuyor diye düşünüyorum. Çünkü yaşam, yaşamlar şeylerden bir tanesi. O yaşama bakışı destekleyen, anlamlı hale getiren... Farkında olduğumuz olmadığımız birçok şey var. Şimdi bunun sahibi hı hı. kültür olabilir, toplum olabilir. Evet. Ve zannederim analığım böyleydi. Şimdi e, bir büyük resim daha örneğe vermek istiyorum. Selim hı hı. Doğru'dan. Evet hocam. Kim onu sen söyle. <gülüyor> Selim, Doğru, Selim Doğru benim dedem, babam Cemil Doğru'nun babası. Antakya'da çiftçi, yani Allah rahmet eylesin şimdi hayatta değil ama dedem hayattayken çiftçilik yapardı. Fakir. Ee, evet. Yani gücü kuvveti yerinde bir aile değildi. İmkanları son derece kısıtlı. Yani Aynen. hep birlikte çalışarak, üreterek bir şeyler yapmaya çalışan bir aile. Fuzul hiçbir şey yok bu ailenin hayatında. Yani sıra dışı hiçbir imkan yok ve... Evet. Ee, sanıyorum o hikayeyi istiyorsunuz. Anlatayım ben o zaman hocam. Evet. Ee, hiçbir şey yok ortalıkta ama bir eşekleri var. Evet. Ee, çünkü eşek çalışan, iş yapan, e, üreten bir hayvan. Mesela köpekleri yok. Evet. Köpeğin verdiği üretime ihtiyaçları yok. Çünkü köpek ne Hı. yapacak? Koruma yapacak. Korunacak Hı. bir şey yoksa ortalıkta. Köpeğe ihtiyaç yok. Dolayısıyla onu beslemek fazladan bir boğaz demek. Eşek çalışıyor falan. 10 seneye yakın hizmet ediyor bizimkilere. Ve kör oluyor hocam sonunda eşek. Yani katarak dinliyor gözüne hı, ve hı. eşek göremez hale geliyor. Sağ sola çarpıyor, yük döküyor, bilmem ne yapıyor falan. Ee, çalışamayacak hale geldiği için de amcamlar şey diyorlar ya baba diyorlar bu bu eşeği artık o zaman eşeklerden kurtululduğu şekilde kurtulalım götürüp daha bırakalım diyorlar. Bırakıyorlar ve doğa ondan sonra hallediyor. Dedem, Oradaki gelenek o. Evet yani belli bir şey. Yani Artık iş göremeyecek hale geldiği zaman hayvan onu ahırda tutmak, beslemek falan filan problem bir getirisi yok. Öyle olunca da doğaya bırakıyorlar. Doğada da işte yabani hayvanlar, köpekler onlar bunlar hallediyor. Ee, dedem bir düşünelim ya diyor. Yatıyor. Ertesi sabah kalkıyor. Bütün çocuklarını toplamış yani. Gelin bakalım buraya demiş. Eşeyi de çıkartmışlar ağırdan. Demiş ben düşündüm taşındım demiş bu eşeğin demiş sizin kemiğinizin üstündeki et de hakkı var bugünden itibaren bu eşek emekli ayrılıyor demiş ölene kadar da bu ahırda kalacak çalışıyormuş gibi de yemeğini yiyecek demiş gerçekten eşek bir iki sene daha ahırda yaşamaya devam etmiş hocam ondan sonra da geldi ama git zaman ölmüş eşek öldüğü zaman da yani normalde Atılırmış böyle bir hayvan. Fakat dedem ona da müsaade etmemiş. Demiş ki hayır gideceksiniz demiş bu eşeği adam gibi gömeceksiniz. Babam diyor ki ben o zaman 5-6 yaşlarındaydım diyor. Amcanlar diyor eşeği sırtladılar bir yere götürdüler gömdüler. Halen diyor ben yerini bilirim diyor eşeğin gömüldüğü yeri halen biliyorum diyor. Benim dedemin böyle bir bize çok hoş olduğunu düşündüğüm bir mirası var. Yani evet, evet. Şimdi tabi orada Selim Doğru'nun, rahmetlinin, dedenin evrene bakış tarzı, Hı -hı. bu evrene bakış tarzı içerisinde yer alan her neyse geçmiş, şimdi, gelecek bakımından bir şeyler vardı, o düşündü, bir düşüneyim dedi, evet. böyle bir karara vardı. Ve içi rahat etti. Aynen öyle oldu. Evet. Hakkaniyet duygusu dediğimiz şey Çok orada doğru. aldı yerini. İşte ben buna büyük resim diyorum. Şimdi... Yani ee, onun büyük resminde o eşeğin bu şekilde hayattan ayrılması gerekiyordu. Evet. Hakkaniyet ancak o zaman. Ancak o zaman yerini bulabilirdi. Ve evet. Hakikaten orada görüyorsun. Benim analığımın can konusunda. Canın büyük içi yok. Eşek Aynen. canı... Kurbağa canı, kuş canı mesela Aynen. orada bir can var Aynen ve hatırlıyorum bir keresinde söylemiştin ee, şimdiye kadar o bize hizmet etti Şimdiden sonra evet, biz, ona biz ona hizmet, ona hizmet, hizmet edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz. Evet, <gülüyor> demişti demiş. şimdi e, bunun üzerine düşündüm ülkenin bir yönü daha var bu Hı -hı. E, benim için bu acı ama. E, biz hakikat yolcusuyuz. Ondan dolayı Tabii. bunu e, paylaşmam lazım. Polat, e, ben çocuklarımdan dört yıl ayrı kaldım. Hı hı. Ve e, onlar Amerika'da, ben Türkiye'deyim. Kaybolmuş vaziyetteyim. Kafam karışık. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ve e, insanlar gözün içine bakıyorum bana yol göstersinler diye. ...ve bunlardan bir tanesi de... ...rahmetlik analıgımdı. Ve... ...acı çekiyorum. Türkiye'ne mi kalayım... ...Amerika'ya mı gideyim... ...o çocuklara babalık yapmam... ...gerektiğiyle ilgili... ...kıvranıyorum. Bir türlü karar veremiyorum. Ve... ...bana analıgımın söylediği şey oldu. Yavrum dedi... Onların anası cavurdu. Onlar da cavur çocuğu. Unut. Burada evlen. Sen yeniden bir hayat kur. Yıkıldım Polat. Yıkıldım. Şimdi yani benim çocuklarım can değil mi? Bu nasıl bir şey? Ve bu sadece benim analığımın konusu değil. Ya değil. Maalesef burada çok önemli aksayan bir şey var ve bu bana çok acı veriyor. Ve bu sözden sonra ben Amerika gitmeye karar verdim. Onlar can, tabii. canın cavuru yok. Olmaz tabi ki. Ve ben Oraya gittiğim zaman bir can olarak gittim ve işte kitaplarda yer alıyor. Bunu anlatmış vaziyetteyim falan. Şimdi bunun üzerinde düşünüyorum. Nasıl büyük bir resim ki? İkisini aynı sepette eritiyor değil mi hocam? Evet. Yani nasıl oluyor? Hem canım büyük küçüğü olmaz diyoruz ama bir diğer taraftan da onlar gavur çocukları diyoruz. Evet. Şimdi o bakımdan övgülere gelince mesela çok rahatlıkla tabii tabii, tabii. diyoruz ki işte bizim kültürümüzün şöyle, şöyle, şöyle, şöyle güzel yönleri var. Ve ben bu yeri geldiği zaman bu örneği veriyorum. Ama bir de olgunlaşmış, felsefi, evrensel derinliğe inmiş bir yönünün gelişmesi Doğru. lazım. Ondan dolayı şimdi ben diyorum ki büyük resmin yüz olan büyük resmi var. Hmm. İşlenmemiş, aktarılmış. Deden demiş babana, baban demiş, ananı, anan çocuğu aktarmış, aktarmış, aktarmış, aktarmış. Keşke sağ olsaydı da ben konuşabilseydim. Bir dakika ya, ben 10 yaşındayken sen bana bunu demiştin. Hakikaten ya. Nasıl oluyor bu? Çok isterdim onun cevabını alabilmeyi. O bakımdan, şimdi... Büyük resim diyorum ama bu büyük resim acaba nesilden nesile aktarılmış kalıplardan oluşan bir büyük resim mi? Yoksa senin kendin farkına vararak canı da işin içerisine kattığın ve inşa etmeye başladığın bir büyük resim mi? Bu benim için çok önemli. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz bence de. ...ve birçok konuşmacaları... ...dinlerken, televizyonda... ...konferanslarda, birçok yazıları okurken... ...hemen ilk başta diyorum ki... ...abi ya, abla ya... ...yani o kadar... <gülüyor> ...klasik, alışık olduğumuz... ...laflardan ibaret ki... ...bunun evrenselliği yok. Oo, çok doğru ya. Yani... ...bizim aşiretin büyük resminde... ...ısrar ettiğimiz zaman... mutlaka çatışma ve savaş çıkar. Peki... Yani o zaman tabii benim aklıma o geliyor. Mutlaka ondan farklı mı olması gerekir kişinin büyük resminin? Eğer yani, kültür robotu olmaktan... Yani mesela sizin analarınızın hikayesinin üstünden gittik. O yüzden oradan sorayım. Canım büyüğü küçüğü olur mu evladım diyen de büyük resmin bilinci içerisinde... Ve ben bunu hangi büyük resim bilinci içerisinde olursa olsun paylaşmak isterim. Bir kültür bunu bana öğretiyor ve bunun robotu olmam için çabalıyorsa çok da itirazım olmayabilir. eğer Ama öbür taraftan da diğeri de geliyor. Yani ben bir kısmını alamaz mıyım bunun? Kültür bunları bir nesilden nesile bir insandan diğerine aktarmamalı mıdır hocam böyle bir durumda? Senin bir birey olarak süreçlemene izin vermedi. Ha. Bu ne demek hocam? Eğer rahmetlik bunu öğrenirken can dediğimizde ne olduğunu anlayabilseydi Anladım. öyle bir cümle kullanmazdı. Zaten ikincisini söylemezdi. Söylemezdi. Yani. O nedenle Ay, çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi o bakımdan ...çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Çok. Ve Polat, işte son iki aydır bunun heyecanı içerisindeyim. Böyle tahmin ediyorum değerli izleyenler... ...bu konuya gireceğiz, arası sonra benden duyacaksınız bunu. Diyorum ki mesela... ...iki insan evlenirken... ...aman büyük resimlerinizin farkına varın. Büyük resminizi paylaşıyor musunuz, paylaşmıyor musunuz? Çok, Ona çok dikkat Çok edin. müthiş bir şey söylüyorsunuz ama hocam. Bu söylediğiniz bayağı da zor değil mi? Çünkü birbirimizin büyük resmini anlayabilmek için öncelikle bende ne olduğunu biliyor olmam lazım. Ve ben tahmin ediyorum yani birçok insan hayatının sonuna kadar bununla ilgili bir dakika ayırıp düşünmüyor. Çünkü siz kültürden de gelse, ailen de sana öğretse, ortamdan da öğrensen, her neyse o diyorsunuz. Onu anlamaya çalış, anla anlamını ver, ondan sonra onu yaşa diyorsunuz. Güzel de olsa kötü de olsa diyorsunuz. Yani ben az önce dedim ki ise hani direkt alalım. Siz onu da hayır diyorsunuz değil mi? Ben yanlış anlamadım. Evet. evet. Yani bireyin kendi sistemi içerisinde özümsemesine annesi, babası, dedesi, amcası, dayısı öğretmeni, okul sistemi o toplumun liderleri özen göstermeli. Vay. Nasıl çocuk yetiştirir buna inanan insan hocam? Ne yapar? Yani mesela yalan söyleme diyorsunuz çocuğa değil mi? Büyük resim bilinci içerisinde ne yapar bir ana baba bunu söylerken? Yani bence hiç nasihat etmemesi, hiç nutuk vermemeli, hiç değil. Olaylar olup biterken... Tamam. Çocukla sohbet içerisinde olacaksın ve Hı -hı. o şekilde olacaksın ki... ...çocuk birdenbire şunun farkına varacak. Yani... Sadece geçmişin mi farkındasın? Sadece geçmişle ilgili bu konuşuyorsun yoksa şimdi değişin içerisine katıyor musun? Hı hı. Çünkü var böyle sadece geçmiş geçmiş geliyor. Oğlu, şöfretli tutsanımız, tarihimiz bilmem ne falan filan. İkincisi, şah, her, sadece geçmiş ve şimdiye mi bakıyorsun? Yoksa geleceğe değişin içine katıyor musun? Hı. Çünkü bir resim dediğin zaman şöyle bir derinliği olacak. Tabii. Sadece şimdi ve buraya mı bakıyorsun? Mekansal gelişliği. ...ne kadar geniş. Şimdi... ...sadece kendi kentini mi düşünüyorsun? Sadece kendi ulusunu mu, topraklarını Yoksa. mı düşünüyorsun? Ayrıca bir de... Aa, ...sadece kendi aileni mi düşünüyorsun? Yani. Kimleri düşünüyorsun, işi içine katıyorsun? Sohbet içerisinde... ...şunu görüyorum ben... ...çocuk farkına varıyor. Zaten bana öyle geliyor ki... ...Poyraz'da da zannederim görüyorsundur... Evet. Çocuk aktif olarak büyük resim inşa etme çabası içerisinde. Yani adını o böyle koymaz muhtemelen ama bütün hayata anlam vermeye çalışıyor ve anlam verdiklerinin içerisinden bir şeyleri seçip kendinin yapıyor. Onu görüyorum yani. Evet. Buna bir anlam yüklüyor ve o artık ondan sonra mütemadiyen aynı şekilde, aynı şekilde gelmeye başlıyor. Sanıyorum büyük resimde bu şekilde oluşuyor diye düşünüyorum yani sizin bahsettiğinizden. Mesela Allah'ın her işinde bir hayır vardır Ben böyle yorumluyorum hmm. Bir şey aksadığı zaman Tıkandığı zaman sıkıntı çektiğin zaman Ne oluyor biliyor musun hmm. ya sen, Yani verilen mesaj şu Büyük resmini gözden geçir hmm. İşin içine katman gereken Kişiler var olaylar var hmm. Bakış tarzları var Onu geliştirdiğin zaman bunu çözeceksin Ve Türkiye şu anda Tam bunun içerisinde hmm. Resmimizi büyütmemiz lazım bitmediğimiz sürece de sıkıntı, gerginlik, öfke e, olacak. Sürekli yaşam bütün olduğu için yaşam. Evet. Yani güneşle de ilişkimiz, Hı. yani evrenin kendisi sürekli bütün olduğu için o bütüne Hı. ulaşıncaya kadar sürekli e, sorunlarla karşılaşacağız ve. O sorunlar çerçevesinde. Yani tepki mi yapacaksın anlayıp? Aha benim demek ki bakarken şunu da işin içerisine katmam lazım. Mesela Selim Doğru dedem. Adım gibi eminim ki o gece kolay kolay uyuyamadı uyumamıştır. Ben de öyle tahmin ettim. Sağa döndü, sola döndü. Peki neden? Yani imkanları bu kadar kıt olan bir adam neden bunu seçti? Az buz değil. Az buz değil tabii canım. Çalışmadan bir, bir buçuk sene daha bir hayvana bakıyorsunuz. Evet. Yani evet. E, tükettiği besinde azalan bir şey yok ve hakikaten bir imkan yok. Evet. Buradan benim geldiğim nokta şu. İçimizde öyle bir yer var ki eğer ...sağlıklı, normal insanlar olarak... ...büyümüşsek... ...bizi... ...büyük resimden... ...uzaklaştığımız zaman... ...huzursuzluğa, gerginliğe... ...mutsuzluğa götürüyor... ...büyük resimle ahenk içinde... ...karar verdiğimiz zaman huzur duyuyoruz... Peki, ...ahenk oluyor... Büyük resmi mutlaka... ...böyle mi olması gerekir hocam yani... ...bir adam da diyebilir ki ya yok... ...yani bana göre hiç de işlevsel... ...değil bu yapılan şey... Ee, yani gönderin o şey gitsin ne olacaksa olsun siz de o bir bir buçuk sene boyunca bu geliri korumuş olun yani ona harcadığınız bütçeyi korumuş olun ve onun dünyaya bakışı onun hayat algılayışı içerisinde de bu çok normal olabilir yani e, bir yandan dedem Evet kendi hayata öyle bakıyordu. Kendisi öyle değerlendiriyordu. Ve o yüzden uyuyamazdı. O yapamazdı onu. Becerebilseydi başka türlüsünü yapardı zaten. <gülüyor> onun, onun yapabileceği oydu. E, ötekisi öbürünü yapabiliyor. <gülüyor> yani e, şimdi bunlardan biri iyidir, biri kötüdür mü diyeceğiz. Ne, ne diyeceğiz? Ben hani orada bir kayboluyorum böyle. Tamam. Çünkü... Şimdi farz et ki... E İki grup insan karşımıza aldık. Evet. Ben e, e, eşleşmiş gruplar olsunlar. Bunlar tamam. hatta iki tane öykü anlatıyorum aynı gruba ve değerlendiriyorum Hı -hı. E, diyorum bunu değerlendirin diyorum. Bir tanesi e, Selim doğru öyküsü e, emekli diyor. Evet hocam. Ben diyorum bu adamı değerlendirin. Güvenir misiniz? Beraber çalışmak ister misiniz? Doğru. Komşunuz olsun mu? ...sizin patronunuz olsun mu... Hı hı. Ee, ...yakınız olsun mu, amcanız olsun mu... ...dedeniz olsun mu, babanız olsun mu... ...yurttaşınız olsun mu falan şeklinde... ...ne gibi duygular besliyorsunuz Sonra. diye... ...alalım... ...sonra... Aa, ...çok benzer bir öykü içerisinde... ...başka birisini alalım... ...ve o da... Aa, ...yapmasın bunu diyorsunuz... Diyorsun, ...hayat diyor <gülüyor> mücadeledir ya... ...kim güçlüyse öyledir... ...aynı böyle böyle klasik... E, ...kapitalist sistem <gülüyor> patron gibi düşünüyor... <gülüyor> Tamam mı? Ee, yani e, hatta şey yapalım, etinden, kemiğinden falan faydalanalım, e, para kazanalım şeklinde yapıyor. Doğru. Bunu, bu şekilde anlatabiliriz. Ve <gülüyor> değerlendirelim. Aynı ölçekler üzerinde. Kalıbımı basarım ki. Senin Şimdi dolanıyor. o zaman iki tane toplum yaratmış oluyoruz. Doğru. Bir tanesi, ikinci anlattığım işte bugünkü Kapitalist batı dünyasının oluyor, evet. gergin, depresyonu yüksek, obezite artmış vaziyette, müthiş bir e, kaygı var ve güven azalmış vaziyette. Ve ondan sonra sürekli biz, e, tabi bundan kim karlı çıkıyor? Müthiş Sistem bir karlı psikofarmakoloji karlı. Şeyi var, ilaçlar, depresyon al alabe ilacını şundan mı kaygılıyorsun bilmem ne falan sektöründe. Bütün şeklinde. sektörler böyle çalışıyor hocam. Bir yani. dünya yer var bununla ilgili. Yani, yani sadece ilaç sektörü değil. Bu müthiş bir kaynak. Yani burada insanın yaşadığı durumdan faydalanan bir dünya şey var. Ama hiçbir zaman da dürüstçe bir insanın karşısına çıkıp bak bunları biz böyle böyle yapıyoruz demiyor. Sanki bütün bu yaptıkları Tabii. birinci türden anlattığım toplumu yaratmak için Tabii. bir araçmış gibi gösteriyor. Tam da orada sorun var hocam. Yani Şimdi 500 kişiye sorsak, böyle 100'den sorsak, diyecekler ki, evet ya bu eşe bakan adam var ya, o adam iyidir, ben bu patronum olsun isterim, dostum olsun isterim, onu isterim, bunu isterim. Fakat ikinci soru, sen yapar mısın diye sorsak, yapmam diyen insan sayısı da çok olacak hocam. Nara. Ondan dolayı çocuk yetiştirirken, eğitirken, nasıl bir toplum yaratmak istiyoruz Hı. konusunda bilinçli olmamız lazım. Yani hiçbir e, silah endüstrisinin patronu barış olsun Demez. istemez, istemez tabii. Evet. gayet normal. Kendi işini yapıyor. Ve kendine göre o kadar çok şeyler bulabilir ki baktır o kadar araştırma laboratuvarları kaparacak şu olacak, bu olacak falan filan öldürme sanayiye gidecek olursa bütün bu bilimsel gelişmeler falan çökecek şeklinde bir tavır içerisinde yani olabilir. Yani en bu, fa, bu fabrikada bin kişi çalışıyor diyecek. Evet. Üç bin kişi çalışıyor diyecek hocam. Evet. O zaman yani şöyle temel bir soruya geliyoruz. Yaşamın ...amacı ne? Birincisi, yaşamın amacı bu dünyaya gelirsin... belki makam sahibi olmak için, para kazanmak için... ...diğer insanları kullanmak, ezmek... <gülüyor> ...ve e, istismar etmek için gelirsin. <gülüyor> ne kadar çok yaparsan, ne kadar güçlü olursan o kadar iyidir. Bravo. Bu bir yaşam felsefesi. Ee, ama bununla fikir olmayanlar da var. Ve... E, ...bununla fikir olmadığından dolayı... ...aile hayatını görüyorsun, canım... ...imreniyorsun... ...iş hayatını görüyorsun, ayakta yapıyor ama güven duymuş vaziyette ve gelişiyorlar da bunu yapanlar var. Karı koca ilişkilerine bakıyorsun, sağlıklarına bakıyorsun, ömürlerine bakıyorsun, farklı oluyor. Ondan dolayı çok temel bir şeyden bahsediyoruz. Herkesin büyük resmi var ama... Doğru. Hangi dinamikler içerisinde işliyor konusunda... Mutlaka bilinçli olmamız lazım diye düşünüyorum. Bir de sizin söylediğinizden ben şöyle bir şey çıkartıyorum. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum bunu. Yani bir insan yeterince büyük resmini tanımak için zaman ayırırsa ve onu anlamaya çalışırsa... ...sonunda hakkaniyetin olduğu bir final noktasına gelir diyorsunuz gibi bir duygudayım ben. Yani siz insanın içindeki iyiye inanıyorsunuz ve diyorsunuz ki eğer deşerse... ...en nihayetinde o çocukken olduğu kadar... Kemiz olan bir yere gelecek diyorsunuz. Evet. İnsanlık tarihine baktığın zaman gidiş o yönde. Hı hı. Bir sürü mücadeleler var. En yakın tarihte 70-80-60 yıl önce birbirine boğazlayan 20 milyon insanın öldüğü ikinci dünya harbindeki Avrupa, Batı dünyası tabii. birleşti. Evet. Yani ve görüyorsun nasıl bir e, ortam. Ve bunun arayışı içerisinde tabii psikolog olarak benim söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. İntihar eden insanların yaşamına bak. En temel eksiklik, anlam. Anlam, doğru söylüyorsunuz. Bu anlam boşluğu meselesi büyük resimden gelen bir şey. Anlamsız bir hayat çekilemeyecek kadar acı bir şey tolandı. Peki, yani az da kaldı araya ama büyük resmimi keşfettim. Anlamaya çalıştım. Bugün itibariyle yani ya duydum ne diyor hoca niye böyle bir şey söyledi dedi. Debelenmeye başladım içim kıvranıyor anlamaya çalıştım. Anladım ve baktım ki benim kafamdaki resimle olmasını istediğim şeyle yaşadığım hayat arasında fark var. Ki muhtemelen zaten o intihar falan filan dediğiniz yerde orada. Yani o farkın çok açıldığı bir yerde tahmin ediyorum devasa bir anlamsızlık çıkıyor ortaya evet. ve kişi hayatına devam edemiyor ondan sonra. Bir, anlam yükleyemediği için. Evet. Fark ettim ki ya uyuşmuyor bir şeyler burada. Ne yapsınlar hocam? <gülüyor> Tabii bir sürü filozof bununla uğraşmış. Evet, yani, olup, de, biraz zorlamak için <gülüyor> soruyorum bunu. <gülüyor> evet. E, e, ondan dolayı çok ...önemli bir konuya giriyoruz. Fakat işte benim savaşçı kitabımda esasında Aha. işin içerisine girdiğim nokta bu. Yani bakış tarzı şu. Yaşam diyor ki... kafiyi vuruyor. Alo. Alo diyor. kafiyi vuruyor. <gülüyor> Sen kulağını tıkayıp duymayacağım, duymayacağım, duymayacağım. İstemiyorum, duymayacağım. Dediğin zaman o vurmaya devam ediyor hakikaten. Ama duyduğun zaman diyor ki geldim... ...sana bir şeyler öğretmek için. Çünkü yaşamın öyle bir özelliği var. Çözemediğin zaman sorunu... aynısını tıpkısını tekrar ettiriyor. <gülüyor> Aynı şeyleri... ...kızmaya devam ediyorsun. Doğru mu? Aynı küfürleri yapmaya devam ediyorsun. Doğru. Aynı şekilde tavrılar içerisinde. Ama bir farkına varıp... ...benim öğrenmem gereken ne... ...tavrını aldığın andan itibaren... ...enteresan bir şekilde... O gün kitapçıda ulan Pat diye bir kitap çıkıyor karşına. Abi, abi. Ee, ve ve hatta televizyonda geçerken bir adamı dinlemeye başlıyorsun. Mi? Veya bir kulak misafir oluyorsun. Bir yeri birisi bir cümle söylüyor. Aha diyorsun. Ya ben bunu arıyordum falan şeklinde. Enteresan bir yapısı var ve bütün gidiş o yöne doğru. Peki hocam kısa bir ara verelim. Arkasından bunu konuşmaya devam edelim bence. Tamam.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 Hakikaten heyecanlandırdı beni böyle. Akıllı adamsın, akıllı adamsın. <gülüyor> ya yani hakikaten çok hoş bir şey konuştuğumuzu düşünüyorum. Biliyorum biraz derin konu o yüzden mümkün olduğunca yukarıya çekmeye çalışıyorum. Rahat anlamak istiyorum bunu çünkü. Bir ana baba, eş, iş yeri sahibi, iş yeri çalışanı ne yapabilir bu konuyla ilgili hocam? Bu Tahmin ediyorum bizim daha uzun süre konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Yani siz de söylediniz evet. ama... Yavaş yavaş bir köşesinden tutalım. Ne yapabilir? Evet. Çocuk yetiştiriyorum. Bu konuyla ilgili neye dikkat edeyim? <gülüyor> sohbet içinde ol dediniz. Tamam. Evet. Başka? Şimdi e, o sohbet içinde olmak derya gibi bir şey. Ee, şimdi ana baba olarak e, ben bir. Önce benim büyük ismim var çünkü. Hı hı. Ya e, bana aktarılmış, tabii, tabii, verilmiş... Tabii. E, ...bir büyük resmim var. veya da benim az çok kendimin... ...inşa ettiği, ufak tefek... Hı hı. ...katkılarda bulunduğum büyük resim var. Önce kendimin büyük resminin... ...farkına varıp ondan sorumluluk almaya başlamam lazım. Bu çok önemli. İkincisi de... E, ...çocuklar... Yaş ...yani çocuklarla etkileşim içerisinde... E, ...çekişmeler oldu... ...çatışmalar oldu, kavgalar oldu... ...mutlu olduğu zamanlar oldu... E, ...anlayamadığı zamanlar oldu... ...şu veya bu şekilde... ...ben sürekli... ...sevgili Nurdoğan... ...arkışın... ...bu şaşı bakmak... ...konusunu dile getirmeye çalışıyorum. Sadece şimdi şu anı değil... ...geleceğinde farkında mıydın meselesini? Farkında olsaydın... ...neler yapabilirdin? Sadece şimdi... ...buranın değil komşunun da farkında olma meselesi. Yani zaman bakımından değil mekan bakımından da farkında olma meselesi. Öğretmen olarak da aynı şekilde. Ve her gün karşılaştığımız sorunların altında büyük resim çatışmaları var, hmm. kısıtlamaları var. Bunları göstermeye çalışırdım ve kesinlikle çocuğumun Büyük resminin ne olacağını ona söylemezdim. Aksi halde kültürün bana söylediğinden farklı bir şey yapmıyor olurdu. Yüklemiş olurdum değil mi hocam? Evet. Seçim şansı vermiyorum. Düşünmesine fırsat tanımıyorum. Tabii bunun altına yatıyor Polat. Ben yüzde yüz inanıyorum ki insan muhteşem bir potansiyel. Ben onun farkındayım hocam. Az önce de altını çizmeye çalıştım. Siz bir mutlak iyinin insanın içerisinde olduğuna ve onun muhteşem bir potansiyel olduğuna inanıyorsunuz. İnanıyorum. Bir tek koşulum var. Sevgi ortamı. Sevgi ortamı, sevgi ortamı. Sevgi ortamı içerisinde insan beyni, insan gönlü, kendi yolculuğu içerisinde kendi hakikatlerini keşfederek... Mutlak hakikate doğru. Neyse o Aha. yolculuk almaya başlar. Ve o zaman insan olmak ne demektir? O olgunluk hakikaten onu görmeye doğru gider. O bakımdan bir yandan ben kendi günlük yaşamım içerisinde sorgularken... ...hani kapıya vuruyorum şeyler, öfkeliyim. Onun ya? farkına varmaya başlıyorum. Bir yandan da çocuğumun yaşamında... ...onun gözüyle, onun içerisindeki konuşmalarla farkına varmaya başlıyor. Ee, tabii bu burada altını çizmek istediğimiz temel kavramlardan bir tanesi ki ileride bunu ele alalım bence. Etki alanımız içerisinde kalmaya çok özen göstermeliyiz. Yani beni hiçbir şey yapamayacak hale getirmek durumunda, durumunda olduğundayız. Etkan Hanım'ız içerisinde yapabileceklerimizin farkında olarak. Ve falan şimdi şu konuşmamızı, biz stüdyo yapıyoruz. Aha. Efendim bu yayınlanıyor, Aa, Türkiye'de dinleniyor. Şimdi bu hafta içerisinde konuşulacak. Ama seninle benim de büyük resmem sadece bu haftayla bitmiyor. Anladım. Önümüzdeki yıllarda da etkisini gösterecek bir konuşma yapıyoruz. Aynen öyle. Ve sadece Türkçe konuşanlar için de konuşmuyoruz. Çok daha geniş kitlelere konuşuyoruz. Bizim bu konuşmalarımızın evrensel bir yönü var. Ve onun da bilincindeyiz. Peki hocam ağzınıza sağlık. Süremiz bitti yani. Konu çok güzel daha konuşalım diyeceğim <gülüyor> evet. ama. Sen de benim kadar zevk alıyor musun? Ben çok büyük keyif aldım bugün. Tamam. Ben çok, de. Öyle. Çok zevkliydi konuştuğumuz. Teşekkür her şey. ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenler, sohbetimize katıldığınız için teşekkürler. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.